Garipliyim, mahzunluğum Duyurmayın anama El konuşur sevişirmiş Bana ne? Sevdalım Boynuna ve vebalım İstanbul'da Boğaz içindeyim Bir garip Orhan Veli Veli'nin oğlu Tarifsiz Kederler içindeyim 14 Kasım 1950 Salı gecesi hem garip hem fakir, hem fakir hem garip bir şair öldü. Üzerinde en çok durulmuş, zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini kabul ettirmiş, tekrar inkar, tekrar kabul edilmiş, zamanında hem kötü hem iyi şöhrete ermiş bir şair vardır. İsmi Orhan Veli. Evet, koskocaman Orhan Veli kanık. Bakalım nasıl sığdıracağız şu kadar dakikanın içine... Kolları büyük, bacakları büyük Yüreği, dertleri büyük Elleri, ayakları büyük Adı büyük Orhan Veli Kendisi kendini Şöyle tarif ediyor Ben Orhan Veli Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra meşhurunun Mübdeği Duydum ki merak ediyormuşsunuz Hususi hayatımı anlatayım Evvela adamım yani sirk hayvanı falan değilim Burdum var, kulağım var Pek biçimli olmamakla beraber Bir evde otururum Bir işte çalışırım Ne başımda bulut gezdiririm Ne sırtımda mührün büvvet Ne İngiliz kralı kadar mütevaziyim Ne de Celal Bayar'ın sabık ahır uşağı gibi aristokrat Ispanağı çok severim Puh bireyle biterim Malda mütte gözüm yoktur Vallahi yoktur Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım, bir de sevgilim var pek muteber, ismini söyleyemem, edebiyat tarihçisi bulsun. Ehemmiyetsiz şeylerle de uğraşırım, meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece ibda arasında, ne bileyim belki daha binbir huyum vardır ama ne lüzum var hepsini sıralamaya, onlar da bunlara benzer. Biz sanatçıyı çok laf etmeden, kendi eserlerinden örneklerle sunmaya çalışacağız. Seven sevecek ilgileri devreşirse ve de zahmet olmazsa, onlar araştırıp bulacaklar kimmiş bu Orhan Veli, Veli'nin oğlu, nasıl yaşarmış tarifsiz kederler içinde. Bakın kendisi ne diyor Dalgacı Mahmut şiirinde. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah.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 Tren sesi. Garibim, ne bir güzel var avutacak gönlümü bu şehirde. nerede tanıdık bir çehre? Bir tren sesi duymaya göreyim, iki gözüm, iki çeşme ve anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız Mısralarım da?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 Şimdi bir an gerilere, çocukluğuna dönelim, masal. Çocuk gönlüm, kaygulardan azade, Yüzlerde nur, ekinlerde bereket, At üstünde mor kaküllü şehzade, Unutmaya başladığım memleket. Şakağımda annemin sıcak dizi, Kulağımda falcı kadının sözü, Göl başında padişahın üç kızı, Alaylarla, hafta han hareket. Bu çocukluğun bir de gençliği vardı tabii. Ah neydi benim gençliğim. Nerede böyle hüzünlenmek o zaman, içip içip ağlamak, uzaklara dalıp şarkı söylemek. Hafta 8 ben eğlentide, de bugün saz yarın sinema, beğenmedin aile bahçesi, onda beğenmedin parka. Sevdiğim dillere destan, sevdiğim, meyil verdiğim, ben dizinin dibinde el pençe divan, samanlık seyran. Nerede, nerede, nerede böyle hüzünlenmek o zaman? Ve özlemleri, denizi özleyenler için, Gemiler geçer rüyalarımda Allı pullu gemiler damların üzerinden Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret Bakar bakar ağlarım Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı Bir midye kabuğunun aralığından Suların yeşili, göklerin mavisi Lapinaların en harelesi Hala tuzlu akar kanım İstiridiyelerin kestiği yerden. Neydi o deli gibi gidişimiz bembeyaz köpüklerle açıklara? Köpükler ki fena kalpli değil. Köpükler ki dudaklara benzer. Köpükler ki insanlarla zinalar ayıp değil. Gemiler geçer rüyalarımda. allıpullu gemiler damların üzerinden. Ben zavallı. Ben yıllardır denize hasret. da var tabi. Ama onları biraz sonraya bırakalım dilerseniz. Hem sırada son yazdığı şiirlere rastladığı için hem de biraz merak edin. Dertleri mi? Olmaz olur mu? Derdim başka. Sanma ki derdim güneşten ötürü. Ne çıkar bahar geldiyse, bademler çiçek açtıysa, ucunda ölüm yok ya. Hoş olsa da korkacak mıyım zaten güneşle gelecek ölümden? Ben ki her nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım. Korkar mıyım? Ah dostum, derdim başka. Nasıl mı yaşardı? Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik delik, kaftan delik, kev girmişsin be kardeşlik. Ne iş bir yapardı? Biz memurlar saat 9'da, saat 12'de, saat 5'te biz bize izdir caddelerde. Böyle yazmış yazımızı ulutandı ya paydos zilini bekleriz ya ay başını. Dostları mı? Olmamış olmaz. İşte Oktay'a mektuplar. Ankara 8 Aralık 937 saat 21 Kış kıyamet Macar Lokantası'nda yazıyorum ilk mektubumu Oktay'cığım bu gece sana bütün sarhoşların selamı var Ankara 10 Aralık 937 saat 14.30 Şu anda dışarıda yağmur yağıyor ve bulutlar geçiyor aynadan ve bugünlerde Melih'le ben aynı kızı seviyoruz. Ankara, 1 Ocak, 9.38 saat 10. Bir aydan beri işarıyorum arıyorum meteliksiz. Ne üste var, ne başta. Onu sevmeseydim, belki de beklemezdim insanlar için öleceğim günü. Şimdi Said Faik'in ağzından Orhan Veli. Bana soruyor, balıkların yüreği var mıdır? Sabahattin'in motorundayız, çaparımızda sopa gibi kolyozlar. Olmaz olur mu be? Yoktur işte, yüreksiz yaşanır mı? Bizim bildiğimiz manada değildir onların kalbi. Kolyozlar sandalın döşemelerini dövüyor, ben onu alaya alıyorum. Balıkların al kanını gösterip bu kan nereden çıkar hissediyorum. Sen zaten lakırdıdan anlamazsın ki diyor. Birkaç gün sonra Haşet kitab evinde bir ansiklopedinin balıklar hakkında bir forması elime geçiyor. Daha ilk satırlarda balıkların kan deveranı sisteminin bizimki gibi olmadığını, yalnız atar ve toplar damarlarını girip çıktığı iki yüceli bir kalpleri olduğunu öğreniyorum. O, boğazın akıntılarını, balıklarını yüreğini, ağların boyasını, yemlerin koyu balıkçı ağzıyla isimlerini, neleri bilmiyor yahu? Bir yerde okumuştum bir Fransız gazetecisi çok sevdiği arkadaşının ölümünden söz açarken bir türlü geçmiş zaman takısını kullanamıyordu. Onun için bu takıyı ben de kullanamıyorum. Gazetelerde romanları çıkan, makaleleri döşenen, dergilerde şiirleri alt alta dizilen ne kadar sağlar var ki onlardan istediğimiz gibi di di ''Miş mış'' diye söz açabiliriz. Hepimizden günün birinde ''Di dı'' diye konuşulurken ondan her zaman halin içinde konuşulacak. Dilimin usta, tatlı, çok az gelmiş şairlerinden biridir. Canım Orhan. Perepalasın arka tarafındaki Halice Bakan kanepelerde oturuyoruz. Ne güzel bir bahar günü amanın. Çingene kızları geçiyor Çakır falına bakayım mı? İstemez. Senin mektepli, mektepli dediği Orhan Veli olmalı, cebindeki on kuruşu arayıp duruyor, bulamıyor. Bana tosla on kuruş duruyor. Çingene kızına, ama sen bileceksin falan ben senin falına bakacağım diyor. Bir fal bakıyor çingene kızına, kızın ağzı bir karış. Mustafa'nın meyhanesinde, derenin başındayız. Sence en büyük şair kimdir Orhan? Fuzuli. İkinci şişenin ikinci bardağındayız. Fuzulden sonra. Fuzuli mi? Kimmiş o diyor. Bırak o da avuç açmışlardan. Ben yanımdaki dilimin hiç açma bir şairine bakıyorum. Dilimin en büyük şairi sensin diyorum. Diyorum ama hafifçe alay etmiyor değilim. Çakıyor kerata. Hadi oradan it diyor. Ömründe küfür etmemiş Çelebi Orhan Veli'yi nihayet kızdırabildiğime memnunum. Hayır kızmamıştır. Sahiden iyi şair olduğunu söylediğime kızmıştır. Dostlarını anarken dostlarıyla çatışmalarına da değinelim azıcık. Nurullah Ataç sürekli Orhan takılıyor. Bir gün şöyle diyor, ilahi Orhan Veli, ''Senin şiirlerin için yazdığım makaleleri birçokları ciddiye almışlar. Bunları sırf alay etmek için yazdığımı kimse fark etmemiş. Sen ne dersin?'' Orhan Veli'nin cevabı, ''İşin tuhafı şu ki ben de şiirlerimi tamamıyla şaka diye yazıp neşretmiştim. Bazıları ciddiye aldılar.'' Bu konuya Sayıf Faik şöyle değiniyor. Nurla Ataç geçenlerde bir söyleşide ''Orhan Veli'yi tanımıyorum?'' demiş. ''Ben de Orhan Veli'ye sordum. O da onu tanımıyor.'' Bari biri lütfetse de şairle eleştiriciyi birbirine tanıştırıverse Ve şöyle devam ediyor Sayit Faik Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz İnsanı insana ancak şiir sevdirir Yoksa cinayetler alır yürür İnsan insanın yüzüne bakamaz olur Harpler şiirsizlikten çıkar Cinayetler şiirin okunmadığı yerlerde işlenir. Kuvvetli insan şiir sevmediği için zayıf insanı döver. Bir delikanlı Orhan'ın şiirlerini okumuşsa içi titremeden, gözü yaşarmadan insana, ağaca, kuşa, taşa, toprağa, Ankara'ya, İstanbul'a bakamaz, kaldırımına tüküremez, ağacını kesemez. Orhan'ın şiirini okuyan kız erkek kimseyi öldüremez, kimseyi dövemez. Kimseye söylemez. Yaşar Kemal, Said Fahiy'i bu sözleri Orhan Veli'den daha da çok Sayide yakışır diyor. Ben bir ayrım yapamıyor ve her ikisinin anısına Orhan Veli'nin ölüme yakın şiirini okuyorum. Akşam üstüne doğru kış vakti, bir hasta odasının penceresinde. Yalnız bende değil yalnızlık hali, deniz de karanlık.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 Ölünce biz de iyi adam oluruz, şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış, hepsini unuturuz. Orhan Veli Kanık, 14 Nisan 1914 Pazartesi günü saat yedi sularında Beykoz'da küçük ahşap bir evde doğdu. Başına neler mi geldi, neler gelmedi ki neler, hele rakış yesinde balık olsam dedikten sonra. Adı çok içere çıkmıştı, içerdi de rahmetli. Başına en son gelen Ankara'da bir gece karanlık bir sokaktan geçerken işaret konmamış bir çukura düşünce gelmiş, başı önemli şekilde zedelenmişti. İki gün sonra gittiği İstanbul'da sızılardan yakınıyordu. 14 Kasım 1950 Salı günü bir arkadaşının evinde yemek yerken fenalık geçirmiş, hastaneye kaldırılmıştı. Alkol zehirlenmesi teşhisi konularak, ona göre tedaviye girişilmişti. Oysa ki Ankara'daki düşme sırasında beyin damarlarından biri çatlamış, bu yüzden de bayılmıştı. O akşam 20 sularında komaya giren Orhanbeli 23:20'de gözlerini yumdu. Ölüm teşhisi için kendisine otopsi yapılmıştı. Otopsi raporu elimizde olmadığı için kesin sonucu bilmiyoruz. Ama elimizde Orhanbeli ile çocukluğundan beri arkadaşlık eden Şair Halim Güzel Son'un Otopsi isimli şiiri var. Bense rapor yerine onu okuyacağım. Otopsi. Nokta açılınca kafatası doktor beyler beyin gördüler. İndirince ten kafesinden eşteri doktor beyler yürek gördüler. Yürekten ne gördüler dersiniz? Yürekte memleket gördüler, dünya gördüler, bir de dost gördüler. Ama bu işte doktor beyler besbellik geç kaldılar. Çok geç kaldılar. Ve kitabeyi seyk mezar. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kunduras'ı vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını... ...günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele filan değildi öyle Tübi ornat Tübi kendisi için. Bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler, yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklar... Haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlerin. Tüfeğini depoya koydular. Esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki, kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasa. Kurhan düz yazı, hikaye ve şiirlerinin yanında Türkçemize kazandırdığı çeviriler yer alıyor. Bunlar şiirler ve bazı oyunlar. Oyunlardan örnekler verme olanağımız yok pek tabii. Ama işte şiir çevirilerinden iki örnek. Bunlardan ilki Charles Cross'tan çirozname. Beyaz kocaman bir duvar, çıplak mı çıplak, Üzerinde bir merdiven, yüksek mi yüksek, Duvar dibinde bir çiroz,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 İkincisi de Teofil Gauthier'den Çin İşi. Hayır, madam, siz değilsiniz sevdiğim. Sevdiğim ne Ophelia ne de Beatrice, Ne de sizsiniz ne de siz Julietçim, İri gözlü, sarışın Laura ne de siz. Benim sevdiğim güzel şu anda Çin'de, İhtiyar akrabalarıyla oturur. Narin çinilerden kuleler içinde, Sarı nehir karabataklarla doludur. Gözleri vardır şakaklara çekilen, Bir avuçluktur küçücük ayakları, Bakır lambalardan daha aydın bir ten, Kırmızı boyalı uzun tırnakları. Başını uzatır kamuş kafesinden, Kırlangıçlar geçer sürüde sürüne, Şarkı söyler her akşam kendiliğinden, Söğüt dalına, şeftali çiçeğine. Bir de sevgili Orhan Veli'mizin eserleri içinde ünü sınırlarımızı aşan Nasrettin Hoca'nın fıkralarını malzumlaştırması var. Bunlardan da iki üç örnek sunmak istiyoruz. Ama daha önce dilerseniz gelin şiirimize bir yeni yenilik getiren, bu yüzden de şimşekleri üzerinde çeken, diyeceğim Orhan Veli'yi Orhan Veli yapan, Kısa şiirlerinden birkaç örnekle bir geçit yapalım, sere serpe. yatı vermiş sere serpe, entarisi sıyrılmış hafiften, kolunu kaldırmış koltuğu görünüyor, bir eliyle de göğsünü tutmuş. İçinde kötülüğü yok, biliyorum, yok, benim de yok ama olmaz ki, böyle de yatılmaz ki. Cımbızlı şiir. Ne atom bombası ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava. Otomobillerin dışı sinemaların kapısı camakanlar bedava. Peynir ekmek değil ama acısı bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz bedava. Vatan için... Neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Ahmetler. Kimimiz Ahmet Bey, kimimiz Ahmet Efendi. Ya Ahmet aile Ahmet Bey Efendi? Rahat. Şu kavga bir bitse dersin, acıkmasam dersin, yorulmasam dersin, çişim gelmese dersin, uykum gelmese dersin, ölsem desene. Söz. Aynada başka güzelsin Yatakta başka aldırma söz olur diye Tak takıştır, sür sürüştür inadına gel piyasa vakti muhallebeciye Söz olurmuş olsun dostum değil misin? Gelirli şiir İstanbul'dan Ayva'da gelir nar gelir Döndüm baktım bir edalı yar gelir Gelir desem dar gelir Güneşi alacaklar gelir ''Anam anam dayanamam, bu iş bana zor gelir.'' Şimdi Orhan Veli'nin manzum olarak yazdığı bir Nasrettin Hoca fıkrasını anlatabiliriz. Rüzgarın Attığı Adam Hoca bir gün boş bir bostana dalar, yollar temizler bostanda ne varsa, marullar, patlıcanlar, salatalar, doldurur bir çuvala tıka basa. Tam yükü yükleneceği sırada, Çam yarması gibi bir adam peyda olur. Herif der, ne arıyorsun burada? Hoca bir düşünür, cevabı bulur. Der ki, dün bir rüzgar çıkmıştı hani, işte odur atan buraya beni. Demek seni buraya atan rüzgar. Peki ya bu patlıcanlar, mağrullar, onları da hep rüzgar mı kopardı? Evet, biraz fazlaca esiyordu, beni öteye beriye savurdu, niye uğradığımı bilemedim. ''Bari şunlara tutunayım dedim, neye tutundumsa elimde kaldı.'' Bunun üzerine bostancı kızar, ''Peki çuvala koyan da mı Rüzgar? Söyle, kim doldurdu çuvala bunu?'' Hoca tatlı tatlı kaşır burnunu, sonra döner der ki, <gülüyor> ilahi oğlum, işte ben de onu düşünüyordum.'' Süsüste Fıkrı anlatırsam sizi sıkmaktan korkarım, onun için dilerseniz aralarına, Orhan Veli'nin ünlü şiirlerini serpiştirelim. Nelerimi severdi? İstanbul'u çaresi yok. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı... Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda... Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları... İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları... İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular. Çekit sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, Loş kayıkhaneleriyle bir yalı, Dinmiş lodosların uğultusu içinde, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, Bir şey düşüyor elinden yere, Bir gül olmalı, İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum? Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum? Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum. Ve de insanları severdi İstanbul'u sevdiğinden çok. Galata Köprüsü. Dikilir köprü üzerine keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker siyah siyah, kiminiz midye çıkarır dubalardan, kiminiz çımacıdır halat başında. Kiminiz kuştur uçar şairane Kiminiz balıktır pırıl pırıl Kiminiz vapur Kiminiz şamandra Kiminiz bulut havalarda Kiminiz çatanadır kırdığı gibi bacayı Şıp diye geçer köprünün altından Kiminiz düdüktür öter Kiminiz dumandır tüter Ama hepiniz Hepiniz Hepiniz geçim derdinde Bir ben miyim Keyif ehli içinizde Bakmayın gün olur bende Bir şiir söylerim belki sizlere dair Elime üç beş kuruş geçer Karnım doyar benim de Sizin için Sizin için insan kardeşlerim Her şey sizin için Gece de sizin için Gündüz de gündüz Gün ışığı, gece, ay ışığı... Ay ışığında yapraklar... Yapraklarda merak... Yapraklarda akıl... Gün ışığında binbir yeşil... Sarılar da sizin için... Pembeler de... Tenin avuca değişi... Sıcaklığı, yumuşaklığı... Yatıştaki rahatlık... Merhabalar sizin için... Sizin için limanda sallanan direkler... Günlerin isimleri... Ayların isimleri... Kayıkların boyaları sizin için... Sizin için postacının ayağı... Testicinin eli... Alınlarda da kan ter, cephelerde harcanan kurşun, sizin için mezarlar, mezar taşları, hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları, sizin için, her şey sizin için. Gelelim ikinci fıkramıza, eşeğin sözü. Bir gün bir ahbabı hocaya gelir, iki saat için eşeği ister, kasabaya gitmek niyetindedir. Kasaba dönüşü getiririm der. Hoca bir lasta düşünür, sonra vermemek için şöyle bir şey uydurur. Bu işini görmeyi doğrusu çok isterdim ama yok hayvan evde, demin birine verdim. Tam ahbabın aylıcıyı sıra, içerden bir ses gelir, gittikçe de yükselir. Eşek ahırdan anıra anıra, ''Evde olduğunu bildirmededir. Bir ses ki ne pencere kalır ne cam. Fena bozulur adam. Aşk olsun hoca der. Evdeymiş eşek. Beni kandırdın demek. Hoca kızmaktan başka yol bulamaz. Bir bağırır dostuna vaz vaz. Bakın hele nezaket varmış onda. Sen karşındakine ne sanıyorsun? Benim sözüme inanmıyorsun da eşeğinkine mi inanıyorsun?'' İşte, merak ettiyseniz de, etmediyseniz de, aşk resme geçidi. Birincisi o incecik, o dal gibi kız, şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir, ama yine de görmeyi çok isterdim, kolay mı ilk göz ağrısı? Çıkar, dururduk mahallede, halde. Adlarımız yan yana yazılırdı duvarlara, yangın yerlerinde. Üçüncüsü münevver abla benden büyük, yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları gülmekten katılırdı okudukça, bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. Dördüncüsü azgın bir kadın, açık saçık şeyler anlatırdı bana, bir günde önümde soyunu verdi. Yıllar geçti aradan unutamadım, kaç defa rüyama girdi. Beşinciyi geçip altıncıya geldim. Onun adı da Nurin Nisa. Ah güzelim, ah esmerim, ah canımın içi Nurin Nisa. Yedincisi Ali'ye kibar bir kadın ama ben pek varamadım tadına. Bütün kibar kadınlar gibi küpe fiyatına, kürk fiyatına. Sekizincisi de o oh, haltın soyu. Sen elin karısında namus ara, kendinde arandımı küplere bin, üstelik kendinde de yalanın düzenin bini bir para. Ayten de 9'uncunun adı, barlarda göbek atar, iş başında şunun bunun esiri ama bardan çıktı mı kiminle isterse onunla yatar. Onuncusu akıllı çıktı, bırakıp gitti beni. Ama haksız da değildi hani. Sevişmek zenginlerin harcı, işsizlerin harcıymış. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadındı on birinci, hoş olmasında ne yapsın bir zalimin yanında gündelikçi. Adı Lüksandra, geceleri odama gelir, sabahlara kadar kalır, konyak içer sarhoş olur, sabahı da işbaşı yapardı şafakla. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mükte gözü var. Hür olsak der, eşit olsak der. İnsanları sevmesinde de bilir, yaşamayı sevdiği kadar. Ve de son fıkramız. Sahibi Ölmüş eşek Çok affınızı dilerim Fıkralarımız daha çok eşekli oldu Ama bendenizin bir suçu yok Nedense hocamızın Eşekli fıkraya aşırı bir eğilimi var Nedeni üstünde durmadan Fıkramızı anlatıyoruz Hoca eşiğini önüne katar Yola düşer karlı buzlu bir günde Bir ara tam da yolun üstünde Bakar Kurtlardan kurulma bir katar, hoca da şafak atar, öyle ya, kurt bu, işin şakası yok, üstelik bir tane de değil, birçok. Birden bir fikir parlar kafasında, eşiği bırakıp yol ortasında, yatar bir yana, gözlerini kapar, ölü taklidi yapar. Kim gelirse der, beni ölmüş sansın, ne yapalım, yerime eşek yansın. Demeye kalmaz kurtlar çıka gelir, eşekten acıklı sesler yükselir. Sarılır bir anda dört yanı, yere yatırırlar garip hayvanı, sonra da çökü verirler başına. Hiç bakmadan gözlerinin yaşına, sıyırırlar semerini çulunu, kimi budunu yer kimi kolunu. Hoca hiç kımıldamadan sereder. İçinden de şöyle der. Sizin malınız değil benim malım, doyum olmaz elbet böyle yemeye. kondunuz sahibi ölmüş eşeğe, bildiğiniz gibi yiyin bakalım. Dinlencemiz burada sona yarıyor, günleriniz geceleriniz hayrolsun demeye dilim varmıyor, hep birlikte Orhan Veli'den ve anılarından ayrılmadan önce küçücük bir şiirini okumadan ayrılış. Baka kalırım giden gemin ardından Atamam kendimi denize dünya güzel Serde erkeklik var ağlayamam